Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemine Hamden kesiren tayyiben mübareken Fih ala kulli halin Ve fi kulli hîn Vessalatu vesselamu ala Seyyidil evveline vel akirin Muhammedin Mustafa Ve alihi ve sahbihi Ve men tebi'ahu bi ihsanin İlahi yevmil ceza ama بعد فعلموا أيها الأخوان فإن أصل الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مختصرتها وكل مختصر بديعة وكل بديعة دلالة وكل دلالة في النار وبسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال <Gülüyor> İza alim el alim felem ya'mel kane kel misbahin yud'i lin ve yuhliku nefsah sadra Rasulullah lima qal el kema <Gülüyor> Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı hem dünyada hem ahirette üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda cümlemizi bahtiyar eylesin. Anane olarak şurada toplanıyoruz pazar günleri ikinciden sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden okuyoruz, dinliyoruz, dilimizin döndüğünce anlatıyoruz, anlıyoruz. allah Teala Hazretleri bizi rahmetine vasıl eylesin rızasına erenlerden eylesin. Bu hadis-i şerifleri okumaya başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere biz aciz, naçiz ümmetlerinden ona bir hediyeyi Kur'an'iye olsun diye ruhu pakine hediye olmak üzere ve onun mübarek alinin ashabının, etbaının, ahbabının sinne saadat ve meşahiturku aliyemizin ruhlarına hediye olsun diye, şu beldeleri fethetmiş, bize yadigar, miras bırakmış olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve mübarek ordusu mensuplarının ve diğer beldeleri fetheden Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, cümle mücahidini, müslüminin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayrat-ı sahiplerinin ruhlarına hediye olsun diye ve hasretten içinde ibadet yaptığımız şu caminin banisi İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiden bugüne kadar gelmiş geçmiş bu camiyi tamir etmiş, yenilemiş, genişletmiş hizmette tutmuş olanların ve bu caminin içinde ibadet etmiş olan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, kayımların, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından nice nice zahmetlere katlanarak, masraflar ederek her hafta ...bir vefa nişanesi olarak buraya gelen... ...siz sevgili ve kıymetli kardeşlerimizin de... ...cümle geçmişlerinin ruhu şad olsun... ...cümlesinin kabirleri nur dolsun... ...kabirleri cennet bahçesi olsun... ...makamları ağrı dereceleri yüksek olsun... ...ruhları meşrur olsun... ...ruhları rahatlansın diye... ...ve bizler de Rabbimiz'in ızasına... ...uygun ömür sürelim... ...Rabbimiz'in sevdiği kullar olalım... ...sevdiği işleri yapalım... ...huzuruna sevdiği kullar olarak... ...yüzü ak, anla açık varalım diye bir Fatiha üç ihlas edip okuyalım. Bunlara hediye edelim öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Maalekim. umuz hadis-i şerifler Ravmuzül Ahadis'in 55. sayfadan 4. hadis-i şerif ve devamı olacak. Bu ilk okuduğumuz Arapça metni demin okuduğumuz hadis-i şerif 4. hadis-i şerif manası şöyle. İza alime'l alimu alim bildimiz bildiği zaman gelen amel ama bildiğiyle amel etmedi, etmedi mi biliyor ama bildi ama öğrendi ama duydu ama okudu ama bildiğini yapmıyor. Bildiğiyle amel etmediği zaman alim bilim de bilip de bildiğiyle amel etmediği zaman kâne kendi isbah kandil gibidir o o alim kandil gibidir ne yapar yudayul insanlar yanar insanlara ortalığı aydınlatır ama ve yuh iku kendisini yakar nasıl bir kandil bir çıra bir mum fenerin içindeki bir şey fitil yanar etrafı aydınlatır. Ama kendisi yanar yanar biter. Mum erir biter. Fitil biter. Efendim kendisi yanar. Alim ona benzer. Şimdi İslam dininin ilme ve alime ve ilim öğrenmeye ve talebeye ve ilim öğretmeye ne kadar büyük sevap verdiğini bütün hadis kitaplarından okuyabilirsiniz. Hepsi bunu anlatır. Ama en güzellerinden bir tanesi hocamızın Cennet Yolu kitabıdır. Güzel anlatıyor orada. Bir de İmam Gazali Hazretleri'nin İdya'yı Ulumi Din kitabının ilk bölümü. Kırk bölümdür o. Dört cilt. Her ciltte on bölüm. Birinci bölümü ilimle ilgilidir. Burada ilmin kıymeti, hangi ilmin şerefli ilim olduğu, hangisinin zaruri olduğu, efendim ilim adamının âlemin ne kadar sevap alacağı, talebenin ne kadar sevap alacağı efendim gibi hususları çok geniş ve güzel bir şekilde anlatır. Onun için ben kendi kendime dedim ki İlim yoluna giren her talebeye ilk önce İhyâ-i bu birinci bölümünü okutup iyice belletmek lazım. Bak ilim öğrenmek ne kadar sevaplı. Yılma, üşenme, sabret, gecenin gündüzüne kat, Allah'ın rızası kazanmak için çalış, çabala, oku, öğren. Bak ne kadar büyük sevaplar alacaksın. Bak Allah sana ne kadar büyük mertebe vermiş diye öğrenmiş olur. Onun için İhyâ-i Ulûm'un İhya Ulumuddin'in birinci kitabını Kitabul İlmi böyle okumasını temenni etmiştim. Evet. Allah Celle Celaluhu yanında mertebesi en yüksek olan insan alimlerdir. En yüksek Mertebeli Müslüman alimdir. Alimler mücahitlerden ve şehitlerden de üstündür. Ama her şeyin hakikisi var, sahtesi var. Tamı var, yarımı var. Mallar da çeşit çeşit. Kumaşlar da çeşit çeşit. Meyveler de çeşit çeşit. Aynı meyvanın kaliteleri de farklı farklı olabiliyor. Kalite mühim. Vasfı güzel olması lazım. Vasfının tam olması lazım. Alim nasıl olacak? Alim bilgisi bakımından tam olacak bir bilgisi tam olsa yeter mi? yetmez bildiğini kendi hayatında uygulayacak söylediğini yapacak inanmış olduğu davaya göre hayatını kendisi tanzim edecek hali, yolu, işi muamelesi ilminin gereğine uygun olacak yeter mi? ilmiyle amil olması gene yetmez ilmini yap, tatbik etse bile yetmez nasıl olacak ilmini tatbik ederken uygularken ilmiyle amil olurken aynı zamanda ihlaslı olacak halis muhdis niyetli olacak dünya için öğrenirse olmaz dünya için öğretirse olmaz Nefsi makam için öğretirse olmaz. Şöhret için öğretirse olmaz. Nefsi için öğretirse olmaz. İhlaslı olacak. İhlaslı olduktan sonra tamam olur. Bilecek, bildiğini tatbik edecek, ihlasla tatbik edecek. Onun da yine birçok tehlikeleri vardır, incelikleri vardır. Ama ilmiyle amil olduğu gibi ihlaslı olması lazım. İhlas ne demek? Bir şeyi sırf ve sadece Allah rızası için yapmak demek. İhlas bu. Yaptığı şeye başka hiçbir şey, niyet katıştırmamak, niyetinin halis olması, katıksız olması demek. İhlas ne demek? Bir şeyi yaparkenki niyetinin halis olması, yüzde yüz olması. Yani ben bu işi yaparken biraz sevap düşünüyorum. Ama biraz da menfaat düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum. Çok sevap düşünüyorum ama biraz da şöhret düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da reklam düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da geçimimi düşünüyorum. Olmaz. Halis olacak ne demek? Katıksız olacak. İçine bunun, bu niyetin içine başka bir şey katılmayacak. Allah rızası için hasbeten lillah olacak. Allah rızası için olacak. Böyle olursa tamam. Böyle olmazsa Allah ki, ihlas ile yapılmayan ibadeti kabul etmiyor. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş. İhlas ile yapılmayan ibadeti ibadet bile olduğu halde namaz, oruç, sadaka, hayır, hasenat vesaire vs. ihlas hiç ile olmayınca onu bile kabul etmiyor. Demek ki ibadet yapmak da yetmiyor. İbadeti yapmasını bilecek, ibadeti yapacak, yaparken de halis, muhlis niyetli olacak, sırf Allah rızası için yapacak. Ve alim Allah'ın emrini kullara söyleyecek. Efendim ben bunu söylersem cemaat bana kızar. Kızarsa kızsın. Allah sevsin. Efendim ben bunu böyle yaparsam hapse girerim. Şöyle olur. Böyle olur. Olursa olsun. Hakkı söyleyecek. Doğruyu efendim Allah razı için dobra dobra söyleyecek. Zalim bir insanın karşısında bile hak sözü söyleyecek. Cihadın en büyüğü bu. Adam zalim. Döver hapse tıkar, öldürür, zehirler, öldürtür E eh, Bunlar olmuş. İmam-ı Azam Hazretleri hapse girmiş mi? Girmiş. İmam-ı Rabbani Efendimiz hapse girmiş mi? Girmiş, senelerce yapmış. Bizim büyüklerimizin hepsinde gördüğümüz, bildiğimiz şeyler. Hak yolda taviz vermemişler. Taviz vermemişler ama bazen insanları kazanmak için bir politika gitmişler. Bu politika nedir? Bu siyaseti diniyedir. Yani şu adamı kaçırmayayım, şu adamı delirtmeyeyim, şu adamı çileden çıkartmayayım, şu adamı doğru yola usulünce çağırayım. Böyle hop, hop, birden söylersem bu adam kaçar gider, kaçırtmayayım. Adamın cehenneme ayağının kaymasına sebep olmayayım diye dokuz defa yutkunacak, efendim, Söyleyeceği söze dikkat edecek, yapacağı işe dikkat edecek. Bu böyle. Herkes dikkat edecek. Yani her doğruyu, her yerde, her zaman pat diye söylemek doğru olmuyor. Bir de emr-i marufun, nehi-münkerin usulü, erkanı, prensipleri, siyaseti, diniyesi, politikası oluyor. Tabi ona riayet edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine sünnet-i Yine şeriatın ahkamından. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Beşşiru ve la tüneffiru Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Beşşiru ve la tüneffiru Müjdeleyin, sevindirecek sözler, müjdeli sözler söyleyin ama nefret ettirecek, korkutacak, ürkütecek sözler söylemeyin. Yesiru ve la tuasiru Kolaylaştırın, mümkün olduğu kadar kolaylaştırıcı bir şey e, efendim içinde olun. Anlatım içinde, davet içinde olun. veya tu asirru. Zorlaştırmayın. Yorgunu yokuşa sürmeyin. Adamı yapamayacağı yükün altına sokmayın, kaçırtmayın. Yani bu da bir şey. Birisi çok uzun namaz kılıyormuş, gelmiş şikayet etmişler. Demişler ki bizim imam hocam, diye şey, Peygamber Efendimize, "Ya Resulallah, bizim imam çok uzun okuyor. Çok uzun okuyor." Efendimiz o zaman çok kızmış. Şu şah damarı şah damarı değil de bu alındaki ağ damarı derler. Şuradaki damarı kızdığı zaman öyle kızdığı zaman, sinirlendiği zaman kabarırmış, anlarmış. Herkes simasından Efendimiz'in sinirlendiğini. O zaman çok sinirlenmiş. E niye sinirleniyor? Yani bu imam uzun namaz kıldırıyordu. Niye sinirleniyor? Cemaati bıktırıyor ya ondan. Bıktırmayacak. Bıktırmayacak, cemaati kaçırmayacak, cemaat, cemaati şikayet ettirtmeyecek, takati zorlamayacak, bardağı taşırmayacak, efendim, çizgiye riayet edecek. Tabi bu nerede olur, nerede olmaz. Ne kadar olur, ne kadar olmaz. Allah'ın müsaade ettiği kadar olur, müsaade etmediği çizgıda dur Şimdi bana geldiler, efendim işte bu kızlar başı ürtüyle İmtihanlara giremiyorlar. Müsaade edin açsınlar. Ben dedim ki estağfurullah. Başörtüsünün örtülmesi emrini veren ben değilim ki kaldıran ben olayım. O emri ben mi verdim? Allah vermiş. Allah'ın verdiği emri kul kaldırabilir mi? Ben kim oluyorum? Müftü kim oluyor? Diğer İşleri Başkanı kim oluyor? Alim kim oluyor? Müştehit kim oluyor? mevridin i Nas'ta, iştihada mesaf yoktur diyor mecellede. Ne demek? Hakkında ayet olan hususta ileri geri laf söylenmez. Başka söz söylenmez. İştihat ne zaman yapılır? Hakkında nasıl katı olmayan, kesin delil olmayan konularda muhakemesini kullanıp o zaman iştihat yapar insan. Efendim işte içki haram ama sen iç diyebilir mi? Kimse diyemez. Kimse diyemez. Efendim iç olan bunu diyormuş, çocuğunu oturtuyormuş karşısına edepsiz. iç bunu. Ben senin babanım. iç. içmezsen babalık hakkımı helal etmem. Dur bakalım, dur. Ne oluyorsun sen? Babalık hakkından evvel Allahu Teala Hazretlerinin hukuku var, hakkı var. Baba ne oluyor? Babayı da yaratan Allah. Allah içkiyi haram kılmışken baba babalık hakkını ortaya koyup içkiyi içirtemez. Efendim Allah Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerde söylemiş, kadın kocasına itaat edecek, karı gel buraya. Efendim hadi bakalım aç şu başörtünü, gir koluma, yürü bakalım şeye gidiyoruz. Daire'de efendim, arkadaşlarla konuştuk, bu akşam bir parti toplantı var. Hadi bakalım öyle gericilik yok. Giyin, donan, süslen, boyan. Efendim gir koluma, biraz utanmayayım senden böyle, süslen. Hadi bakalım gel, dans da edeceğiz. Efendim erkek bir toplan diye Hakkı var mı? Yok. Allah'ın emrine aykırı bir söz söylemeye hiç bir kimsenin hakkı yoktur. Hem de itaatta olmaz, günahta itaat olmaz. Yap şu günahı. Bazısı da kurnazlık ediyor diyor ki, doktorlardan filan var böyle tipler, cahil, İslam'ı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor. Yap, yap şunu diyor ve günahı benim diyor. Kendisi günahtan korkmuyor, dinsiz, imansız veya zayıf, itikatlı. Yap onu diyor, günahı benim diyor. Çocuk geliyor, 15 yaşında, 18 yaşında delikanlı, bunalımda, evladım diyor. Doktor olarak. Flört yap diyor. Flört yap diyor. Yani ruhen rahatlamak için, efendim, keyfinin yerine gelmesi için flört yapıyor, Yani günah işle diyor. E, olur mu? Olmaz. Olur diyor. Günahı benim diyor. Günahı benim. Bu hususta var mı? Var. Böyle derler, efendim, ama ve mahum bihamiline min hatayahum min şey. Günahı işleyenin hatasından kendileri bir şey yüklenemez. Onun günahı gene ona kalır da, günahı işlerse o adam, onun günahı ona kalır. Ama bu söyleyen de, hem kendisi söylediğinden günaha girer, hem de onun işlediği günahın bir misli gelir, ondan eksilmemek şartıyla, onda aynen kalmak şartıyla, bu kışkırtıcı, adamın da omuzuna yüklenir. Kur'an böyle söylüyor. Demek ki kimse kimsenin günahını yüklenemezmiş. Ama yüklendim derse onun vebali de ona gelirmiş gene. Yani ondan günahı alamıyor ama o temenni ettiği günah gene kendisine geliyor. Onu günahtan kurtaramıyor. Tamam senin günahın bana diyor. Tamam onun işlediği günah kadar bir günahı Allah sana verecek. İstediğinden mahrum kalmayacaksın tamam. Onun vebali günahı sana gelecek. Ama ondan bir şey eksilmeden gelecek. Anlatabildim mi? Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Kimse kimseyi günaha zorlayamaz. Kimse, kimse kimseyi harama zorlayamaz. Hiçbir kimsede ne kadar büyük yakını olsa, ne kadar hürmetli büyüğü olsa günahı o söyledi diye yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Neden? Kulların hepsi Allah'a itaat etmekle vazifelidir. Vazifesi, kulluk vazifesi Allah'ın emrini tutmaktır herkesin. Kocası da söylese dinlemez. Babası da söylese dinlemez. Hocası da söylese dinlemez. Falanca da söylese dinlemez. Filanca da söylese dinlemez. Neyi dinlemez? Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yap diyorsa o zaman dinlemez. Yasağı yap diyemez çünkü kimse. Yap demeye hakkı yoktur. Anlatabildim mi? Yani yanlış anlaşılmasın diye tekrar tekrar döne döne bastıra bastıra söylüyorum. Alemin vazifesi nedir o zaman? Bilen insanın Allah'ın emrini kula etmektir. Anlatacak. Anlattığı zaman sevap kazanır. Anlatmadan sevap kazanır da alim anlattığı şeyleri kendisi tatbik etmiyorsa kendisi yanar. Onun da hesabı var. Alimin de hesabı var. Müftünün de hesabı var. Hacının da hesabı var. Hocanın da hesabı var. Kocanın da hesabı var. Hanımın da hesabı var. Herkesin hesabı ayrı. Her koyun kendi bacağından asılacak. Ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kızım ya Fatıma ya Fatıma Allah'tan kork, Allah'ın emirlerini tut, Allah'a karşı ibadet borçlarını güzel yap ben senin babanın peygamberim diye ümitlenme efendim ben sana eğer Allah'ın emrini tutmazsam fayda veremem demedi mi? dedi. E peygamber kızı Fatıma'ya ki cennet hatunlarındandır ve terbiyeliydi, ibadet ehliydi. Efendim cennetlik bir hatundu. Ona böyle söylüyorsa Peygamber Efendimiz o zaman iş çok iyi anlaşılıyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Alim demek ille kafasında kavuk olan, sırtında cübbe olan efendim makamı olan, rütbesi olan insan demek değildir İslam'da. Bu, bu kürsülerde geçtiğimiz sene hadisi şerifleri okuduk. Kimin dili dürüstse, kimin kalbi temizse, kimin ahlakı müstakimse, kim sözüne sadıksa, o ilimde en derin insandır diyor Peygamber Efendimiz. Alimlik öyle bazı insanlara mahsus bir şey değildir. Sonra ne kadar alim olsa insan bazı şeyleri bilmez. Bazı şeyi ötekisi daha iyi bilir. Onun için Demek ki bazı insanlar bir konuda alimdir. Bazı insanlar öbür konuda alimdir. Onun için bu hadisi şerife göre her Müslüman bildiği şeyi tatbik edecek. Bildiği şeyi tatbik etmezse başkasına anlatır da kendisi yapmazsa gene kendisinin vebali kendi üzerinde kalır. Sorgusu, suali olur. Başkasına nakletmekle iş bitmez. Allah Celle Celaluhu tevfikini cümlemize refik eylesin. Bize gayret versin. Bize izan versin. İrfan versin. Şuur versin. Sevgi versin. Anlayış versin. Dini güzel anlayalım. İbadetleri, Allah'ın yolunu güzel öğrenelim. Ama bir şey daha versin. Öğrendiklerimizi tatbik edelim. Neyi duyduysak tatbik edelim. Sahabe-i kiramın ahlakını her zaman söylüyordum size sahabe-i kiramın peygamber efendimizin ashabının Rıdvanullahi Teala Aleyhi bu zamandaki müslümanlardan çok farkı var. Onlar sahabe. Bu zaman müslümanları, zamane müslümanı. Onlar sahabe, bunlar zamane müslümanı. En büyük farklardan birisi neydi? Onlar bir şeyi duydular mı? Hemen uygulamaya başlarlardı. Hemen bu zamanı Müslümanlar ne yapar? Duyar, duyar, duyar, duyar, dinler, dinler, dinler, gene bilgi okur. Gene yapmaz. 10 defa söylesin, 15 defa söylersin, 20 defa söylersin, 30 defa söylersin, 40 defa söylersin, e gene yapmıyor adam. Bir türlü çakar almaz, tutuşmaz, üflersin, üflersin, soba yanmaz. Duman ortalık, efendim, is, pas, duman, bir türlü olmaz. Ya mübarek bu, niye, ne diye uğraştırıyorsun? Duyduğunu uygula, gitsin. Yani bu, bir, de, bir defa duydum insana yeter. Her zaman söylemiyor muyuz? Bedevinin birisi gelmiş Resulullah'a, hot be hot, işte onun görgüsü, bilgisi o kadar. Ya Resulullah bana Müslümanlık nedir anlat demiş. Peygamber Efendimiz'e kısaca namaz kılacağını, oruç tut tutacağını, efendim Ramazan'da hac edeceğini, zekat vereceğini anlatmış. Tamam, tamam demiş. Bunları yaparım. Bunlardan ne az yaparım ne fazla yaparım demiş. Alaşmadık. Vedalaşmış gidiyor. Peygamber Efendimiz arkasından buyurmuş ki dediğini tutarsa cennete girer. Allah'ın bize bildirdiği emirlerini biz güzel tutsak hepimiz cennete gireriz. Cennete girmek için daha bilmediğimiz bir takım şeyler var filan diye düşünmeyin yani. Şu anda hepimizin kafasındaki bilgiler iyi, yeterli. İslam'a az çok biliyoruz ama tatbik etmiyoruz. Emri maruf, nehyi münker kim bilmez, herkes bilir. Tatlik etmiyor. Uygulamıyor, söylemiyor. Haramın haram olduğunu herkes bilir. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Gene bildiğini okuyor. Faizin haram olduğunu bilir. Hacının parası bankada. Faiz parası yer. Hacı hanımlar geliyorlar buraya. Hocam ben dul bir kadınım. Çaresiz bir kadınım. Eee? Hayrolar? Ne oldu? Ben paramı bankaya koydum. Yiyorum faizimi. Dullara serbest diye bir kaydı var mı? Yok öyle bir kaydı. Yani haramsan, sen, de haram. Yani hacı olmuş ama Allah'ın bir emrini daha anlayamamış. Yani laftan anlamıyor. Evladım al şu parayı, evet git bakkaldan ekmek al. Bu kadar basit bir şey mesela adam bakkala gitmiyor, ekmeği almıyor veya çocuk. Parayı cebine koymuş, sokansa dolanıyor. Babası da kahvaltıya oğlan ekmek getirecek diye bekliyordu. Çocuk sokakta. Olur mu? Basit bir emir söylemedim o evladım mesela? Ben bu parayı sana niye verdim evladım? Ekmek al diye verdim baba. E ne, sen ne yapıyorsun şimdi? Sokakta oynuyorum baba. Olur mu? Yani Allah'ın emirleri anlaşılmaz şeyler değil ki. Anlaşılacak gibi anlatmış Allah. Peygamber Efendimiz'i anlaşılacak şekilde konuşturtmuş. Peygamber Efendimiz Arabın en fasihi idi, en güzel konuşanı idi, en tatlı dillisiydi. Hem de tane tane konuşurdu. Üç defa söylerdi bazen bir sözü. Anlaşılsın diye, hafızaya nakşe olsun diye. Kitabe gibi, efendim taşa yazı yazar gibi kazılsın, aşkı e, hakki olsun diye nakşe olsun diye böyle anlatıldı Peygamber Efendimiz. İslam'ın anlaşılmayan bir tarafı yok ki. Anlaşılıyor da bizimkiler anlamak istemiyor. Yani tutmuyor. Allah'ın emrini tutmuyoruz. Bu bizim 20. yüzyıl Müslümanlığının, zamane Müslümanlığının kusuru. Sahabe Müslümanlığının vasfı neydi? Duyduğunu hemen yapmaktı. O mübareklerin meziyeti buydu. Onlar senden neden bilgisi daha az insanlar olabilir? Nereden bilecek fiziği, kimya'yı, matematiği? 5 kere 5'in beş, ettiğini kaç tanesi bilirdi? Bilmezdi belki ama Duyduğunu tatbik ediyorlardı. Ne duyduysa Resulullah'tan tatbik ediyorlardı. Birisi tarlada çalışıyordu ortaklardan. Ötekisi Peygamber Efendimiz'in mescidine gidiyordu. Akşama kadar Resulullah ne söyledi? Dinliyordu. Gelip anlatıyordu akşam Ertesi gün o çalışıyordu. Dünkü bu sefer geliyordu camiye. Resulullah'ı o dinliyordu. Uyguluyorlardı. İçki haram oldu diye ayet inince herkes küplerini sokaklara döküverdiler. Nedir'in sokaklarından şaldır şuldur şaldır şuldur içki attı. İçiyorlardı eskiden hurmadan murmadan meşrubat yapıyorlardı bir şeyler. Alkollü içki içiyorlardı. Yasak deyince döktüler hepsi. Bize yasak deniliyor. Yasak denildiği halde efendim günahları işlemeye devam ediyor. Böyle şey olmaz. Yani bildiğini tatbik edecek insan. Müslüman öğrendiği şeyi tatbik edecek. Bildiğini tatbik etmenin sevabı, fazileti, ecri nedir? Bir insan bildiğini tatbik ederse Allah ona manevi bakımdan bilmediği şeyleri öğretir. Bilmediği ilimlerin kapısını açar. Füyüzat verir, fütühat verir. Gönlünü açar, kalbini açar, basiretini açar, efendim başkasının görmediği şeyi gösterir. Başkasının göremediği şeyi görecek bir hale gelir. Manevi hale Rüyamda böyle olduğunu, olacağını gördüm. Tabi. Neden? Bildiğini tatbik etti mi Allah öyle meziyetler verir insana. Keramet verir yani. Onun için Allah Celle Celaluhu hepimize hayırlı ilimler nasip etsin. Bildiğimizi de yaşamayı, tatbik etmeyi nasip etsin. Yalancı pehlivan olmayalım. Ense kulak yerinde, ortada dolaşıyor ama hiçbir güreşe gelmez. Hiç gücü kuvveti yok. Öyle olmayalım. Yalancı pehlivan gibi olduğumu yanal. Beşinci hadis şerif. İza amile ahadukum amelen fel yut kınhu ve innehu mimma müselli binesil masabı. Bu beşinci hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İza amile ahadukum amelen sizden biriniz bir iş yaptığı zaman herhangi bir iş diğeri iş yani onu güzel yapsın özene bezene, bezene tam böyle düşüne taşına ustaca usulüne uygunca güzel bir şekilde yapmaya gayret etsin. Bu Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi şerifinde de tavsiye ediliyor. Bir insan yaptığı işi güzel yaparsa Allah ona rahmetini ihsan eder. Sever Allah yani. Yaptığı işi güzel yapanı sever. Onun için Peygamber Efendimiz derdi ki kalemi doğru tut, elifi doğru çek, efendim bunu şöyle çevir, bunu böyle kıvır, yazıyı güzel yazmasını söylerdi. Duvar yapıyorsa duvar güzel olacak. Bıçak yapıyorsa bıçak güzel olacak. Efendim, kumaş yapıyorsa her yaptığı şeyin güzel olması lazım. Turşu yapıyorsa âlâ turşu olacak. meşhur turşucu olacak. Her şeyi en güzel yapması lazım. Müslümanın vasfı, yaptığı işi güzel yapmak. Enhu mimma yüceldi bir nefsil masayıf, yani böyle yapması musi bir nefsil musaab, masayıf değilmiş musabmış. Yani insan bir belaya isabet ederse uğrarsa bir musiibete düçar olursa güzel yapması teselli de verir ona. Ne yapalım? Elimden gelen her şeyi yaptım. Bütün tedbirimi aldım. Çok güzel yaptım ama ne yapalım? Kader. Parlayı güzel sürdüm. Tohumu güzel ektim. Her şeyi güzel yaptım. E ne yapalım? Don geldi. Hatta don vurmasın diye örttüm, biçtim, uğraştım dediğim ama böyle oldu. Tamam. İnsanı teselli de eder. Ayrıca Allah'ın rahmetine de erdirir. Güzel yapmak. Onun için bizim Müslümanlarda bir öğrenme merakı olacak hepimizde. Öğrenler çalışacağız. Ben çok ümmi alimlerden daha iyi ümmiler bilirim. Terzi, kunduracı, berber, esnaf, manav, kömürcü. Bak, kömürcü derken bir insanı hatırımda biliyorum, onu söylüyorum. Ama büyük alim. Manefaturacı, büyük alim. Neden? Sıkı tutmuş işi güzel öğrenmiş. Öğrenme aşkı olacak insandan. Kömürcüyken de öğrenir insan, manufaturacıyken de öğrenir, kuyumcuyken de öğrenir, tüccarken de, esnafken de, memurken de öğrenir. Hele hele memurların zamanları ne kadar bol maşallah. Elhamdülillah. Sabahleyin şu vakitte gidiyor, akşamleyin şu vakitte evine dönüyor, cumartesi, pazarları, tatil. Şahane bir imkan var ilim öğrenmek için ama nerelerde heba oluyor o güzel vakitte. O kıymetli vakitler eski insanların elinde olsaydı her birisi allame olurlardı. Bizimkiler bu vakitleri nerelerde harcıyorlar? Nerelerde harcıyoruz diyelim. Hepimiz kusurluyuz. Nerelerde harcıyoruz boş yere bu elimizdeki imkanları? İlim öğrenecek bir İlmini tatbik edecek. İki, yaptığı şeyi çok güzel yapmaya çalışacak. Yani kendisinde bir mükemmel yapma, en güzel yapma, endişesi, arzusu, duygusu olacak. Yani hangi meslek sen? efendim ben kaşıkçıyım. Tamam, kaşığı çok güzel yap. Ben neci, sen necesin? Çiniciyim. Ha, çiniyi çok güzel yap. Bak, öyle çiniler var ki şimdi bir çini tabak duvara asılıyor. Çivisi takılıyor, duvara asılıyor. Bilmem kaç milyon lira bir tabak. <gülüyor> Neden? E, usta yapmış. Rengi, deseni, efendim ustalığı var işin. Mesleğini öğrenmiş. Çok kıymetli oluyor. E, bir oyma işi, bir tahta işi, efendim bir bakır işi, bir başka şey yani yaptığı şeyi güzel yapacak. Müslüman yaptığı işi en güzel yapacak. 6. Hadis-i Şerif bak ne kadar güzel hadis-i şerifler. Bunların her birisi insan ne kadar cahil olursa sadece pazar günleri bu hadisi duyduğu hadisleri ezberlese neler öğreniyor insan? 6. <gülüyor> hadis-i Şerif sayfada. İza amilte seyyi eten fa'mel bi cembiha hasen eten es sırra bi sırri vel alaniyete bil alaniye Muaz radıyallahu ahten i̇bn Necar rivayet etmiş. Bu 6. hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِذَا عَمِلْتَ سَيِّيْهِ eten Eğer ey Müslüman, bir kötülük işledinse, bir günah, kötü bir iş, nahoş bir şey, bir kötülük işlediysen, ne olacak şimdi? Müslüman yapmaması lazımdı, bir kötülük işledi. Eyvah! Bir kötülük işlediysen diyor Peygamber Efendimiz, Fa mel diyeceğim bir <gülüyor> ha hemen onun yanında bir iyilik işle hemen bir iyilik işle esirra bir sırrı. gizli bir kötülük işlemişsen gizli bir iyilik işle ve alaniyete bil alaniye aşikare ah ah bir kötülük işlemişsen aşikare ah ah bir iyilik işle mesela ne olabiliyor efendim Diyelim ki mesela sabah namaza kalkamıyor. E, olmadı işte. Müslümanın namaza gelip kılması lazımdı. Hemen o gün ya bir sadaka ver, ya o gün oruca niyetlen, ya kalk efendim, şu kadar röket namaz kıl, filan. Yani o kötülüğü silecek, onu karşılayacak, ona mukabil olacak, sevaplı bir şey yap. Veyahut efendim bir adama bağırdı, bağırdın, çağırdın, bir kötü bir şey yaptın, kötülük yaptın. Eyvah! Pişman oldun. Hay Allah! Ağzımdan bu laflar çıktı. Bu adamın kalbini kırdım. O adam gitti ama hiç olmazsa bu tarafta gel birisini bir teselli et. Bir müka gönlünü al. Bir onun doğasını al. Kötülüğe karşı bir iyilik. Böyle kötülüğe karşı yapılan bir iyilik biraz açabilirsiniz canlar. Kötülüğe karşı bir iyilik. Yapılan iyilik kötülüğü siler. Temhuha! Siler. Onu siler burada söylemiyor ama başka hadis-i şeriflerden galiba aşağıda bir hadis-i şerif daha var oradaki söyleyecek <gülüyor> yapılan iyilik işlenmiş, kazara işlenmiş kötülük, çünkü Müslüman kötülüğü bilerek işlemez, kazara işler, elinden bir kaza çıkar bir hata çıkar, yapar yapmaması lazımdı Yapar pişman olur. Yaptığı zaman pişman olur. Adam geliyor, efendim. O da sinirleniyor, kontrolünü kaybediyor, bir şey yapıyor. Sonra da pişman olur. Ama adam gitti, iş işten geçti. Bağırdılar, çağırdılar filan. Sonra adam anladı ki, ya ben ben hatalıyım. Benim yapmamam lazımdı filan. Böyle şeyler olur. Müslüman işte nefsine yenilmemesi lazım. Şeytana karşı uyanık olması lazım ama. Bazen hata yapabilir, beşer halidir. Sizin de başınıza gelebilir böyle bir şey. Hiç yapmamak daha iyi. Şeytana hiç uymamak, nefsin oyununa hiç gelmemek daha iyi. Ama böyle yapamadınız da bir hata işlediyseniz hemen onu yapar yapmaz, onu telafi edecek nasıl bir iyilik yaparım, sevap yaparım diye onu düşünün hemen. Hemen onun arkasından bir şey yapın. Ya sadaka verin, ya namaz kılın, ya Kur'an okuyun, ya tesbih çekin, ya tevbe edin, ya şöyle yapın, ya böyle yapın. O onu silsin. Altı 7 hadis şerif de bu konuyla ilgili: İza amil te seyi eten te ahis indeha terbeten esir ve bir sır ve bir sır ve alaniyete bir alaniye. Bu da benziyor yukarıdaki hadis şerife. Bir kötülük işlediği zaman te ahis indeha terbeten. Hemen onun arkasından bir tevbe ortaya koy. Bir dönüş o kötülükten bir vazgeçiş onu silecek bir tevbe ortaya koy. Gizliyse gizli ise gizli, aşikare ise aşikare. Hani insan içinden bazen bir kötülük işler. Mesela birisine karşı bir kötü zanda bulunur, suizanda bulunur. Efendim, halbuki öyle bir şey yoktur. Mesela ben geçen gün birisi bir yerde yemek yiyordum. Koca sakallı, beyaz sakallı birisi var. Yeni tanıyorum. Şöyle. Baktım sol eliyle yemek yiyor sol eliyle yer mi? Müslüman sağ eliyle yiyecek. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi sol eliyle yemek yiyor. Yani adam da hoca. Şimdi adam da hoca olunca ona mübarek sağ elinle ye desen yani demek lazım belki ama diyemedim ben. Biraz yutkundum. Utandım adamdan. Efendim diyemedim. Sonra kalktık, vedalaşırken baktım, bana yine sol elini uzatıyor vedalaşmak için. E, baktım sağ, sağ eli çolak adamcağız. Çalışmıyor. Ondanmış yani. E, demek ki biz bir, yanlış bir düşüncede bulunduk. O zaman tevbe yarabbi, bu adamın hoş yere günahını almışız. Bu adam hocayken tabii sağ elle yemeği bilirdi ama ne yaptık ki sağ eli hatalı, şeyli, sakat yani çalışmıyor. Onun için ondan yiyor. Yani böyle şeyler olabilir. Çeşitli misalleri vardır bu işin. Hatırınızda olsun. Yapılan bir iyilik az önce işlenmiş bir kötülüğü inşallah siler. O bakımdan en iyi çare hemen kötülüğün arkasından bir iyilik yapmak oluyor. 8. Hadis-i Şerif İzâ gâbel hilâlu şafakı fehüvel lilleyleti ve izâ gâbel badeş şafakı fehüvel lilleyleteyni Bundan sonraki hatir şerifte aynı mevzuda onu da okuyalım. İza ga be el-kameru fil-humrati fehuve lil-leylati, fil-beyadi fehuve lil-leylatiyni. Şimdi eskiden takvim yoktu. Saat yoktu. Radyo yoktu. NSF'ler yoktu yani İslam'ın geldiği zamanda İslam Su Arabistan'a geldi. Halk cahildi, bilgisi azdı efendim. Evler basitti, kumaş üretimi yoktu. Ancak biraz ticaret yapıyorlardı. Yoksul insanlardı, fakir insanlardı. Alet edevat da teknik de o zaman o kadar gelişmemişti. Peki vakitleri nereden bilirlerdi o adamlar? Takvim yoktu da, radyo ayarı yoktu da, saat ayarı yoktu da, nereden biliyorlardı? Aydan, güneşten biliyorlardı. Aydan, güneşten biliyorlardı. Yeni bir ay, Ramazan ayı, Şaban ayı, Şevval ayı, Zilhicce ayı, Zilkadi ayı, yeni bir ay nasıl anlaşılırdı? Ayın durumlarını takip ederler, güneşin baktığı gaz cephesinde, Güneşin batmasından sonra yeni bir hilal görülürse, yeni yeni ay girerdi. Yeni ince bir hilal, yeni bir ayın girdiğinin alametiydi. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Hilali gördüğünüz zaman Ramazan'a başlayın. Yani ufku gözleyin, gözetleyin. Hilali gördüğünüz zaman Ramazan'a başlayın. Ondan sonra, Gene hilali gördüğünüz zaman aradan zaman geçip de dolunay oldu efendim vesaire vesaire vesaire yine güneşin battığı yerde hilali gene görürseniz bu sefer öteki ay gelmiş demektir. Şevvale bayrama başlayın diye böyle buyurmuş. Yani sumu li ve aftaru li rüyetihi. hadisi şerifi var. Demek ki gözlem yaparlardı şimdiki tabirle. Rasat yani. Rasat yaparlardı ve ayın, güneşin hareketini çok iyi takip ederlerdi. İbadetler ona bağlı. Sabah namazı, güneş doğmadan kılınacak. Efendim, teheccüd namazı fecir atmadan kılınacak. Akşam namazı, güneş battıktan sonra kılınacak. Öğle namazı, güneş tam tepesine gelip biraz oradan kaydığı zaman kılınacak. İkindi namazı gölgeler efendim, Öğlenki gölgesine ilaveten, çubuğun boyu iki misli olduğu zaman kılınacak filan. Hepsi gök cisimleri ve gök olayları ile ilgili. Tabii bunları bilmesi gerekiyordu Müslümanların. Hakikaten gök ilminde ilmi heyette astronomide çok ilerlediler. Çok güzel hesaplar yaptılar. Çok güzel böyle tespitler yaptılar. Meridyeni ölçtüler, paraleli ölçtüler. Arap Avrupa hiçbir şey bilmezken dünyadan haberi yokken. Fizikte, kimyadan çok çok ileri şeyler yaptılar. Nice nice buluşlar ortaya koydular Müslümanlar. Zamanla oldu tabi bunlar. Şimdi bu hadis şerifte, iki hadis şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Doğu tarafına bakacaksınız, yeni ay geliyor mu gelmedi mi filan diye anlamak için, güneşin battığı yerde bir hilal görürseniz, tamam, zilhicceyi gelmiş, tamam diye anlayacaksınız yeni ayın geldiğini. Eğer diyor bu iki hadis-i şerifte İzâ gâbel hilâlü şafak kırmızılıktan evvel hilal batarsa ayın biri demektir. Ve izâ gâbel ba'deş şafak kırmızılık kaybolduktan sonra epeyce gökyüzünde durup da ondan sonra batarsa hilal o zaman iki günlük demektir. İlk günde görülmesi zor olduğundan İkinci gün böyle gecikerek batması ayın ikisi olduğunu gösterir demek istiyor yani. Bazen e, alçak yerlerde görünmez. Onun için bakacak denilen yüksek yerler böyle ufka hakim yerlerde hilali gözlerlerdi. Bunu erbabı bilir işte böyle. Yani hilalin çok kalması, kırmızılıktan sonra batması halinde iki günlük olduğu anlaşılır diye hadis-i bir buyurmuş peygamber efendimiz. Sonra ne olur? Hilal'in durumunu biraz anlatalım. Ayın ilk günü olduğunu hilali orada incecik gördüğün zaman anlarsın. Kıl gibi incedir. Böyle mesela Avustralya'da hilali gözlüyorduk biz. Bir sene Ramazan'da oradaydım. Hilali gözlüyordum. Çıktık yüksek bir tepeye. böyle önümüz bayır, karşımız güneşin battığı yer. Baka baka gözlerine acıma geliyor insan. Kolay değil. Nihayet ben gördüm. Hilali gördüm. Dedim hilali gördüm siz de görün bakalım. Benim gördüğüm hilali araya taraya göremediler. Kolay görünmüyor yani. Çok dikkat etmek lazım. Sonra dedim ki bak şuradaki direğin ağacın ucundan başınızı yukarıya doğru kaldırın işte orada. Ha, tamam gördük dediler. İlk gün ince oluyor. İkinci gün o ilk gün göründüğü yerden 6 derece daha yukarıda görünür. 6 derece, hani şu 360 derece diyoruz ya, açı. 6 açı derecesi daha yukarıda görünür ve 40-50 dakika daha geç batar. Hem de biraz daha kalınlaşır. O zaman kıl gibi olmaz da biraz daha kalınlaşır hilal. 3. gün ne olur? 3. gün 6 derece daha yukarıda olur. Aynı saatte, aynı dakikalarda. Hem de bu sefer ilk güne göre üç misli kalınlıkta olur. Böyle günden güne kalınlaşır, kalınlaşır. Yedinci gün ne olur? Yedinci gün güneş battığı zaman aşağı yukarı tepede olur. Ve yarım daire şeklinde olur. Elmayı kesti, yarım daire oldu. Onun gibi olur yedinci gün. On dördüncü gün ne olur? Güneş buradan batarken doğudan tepsi gibi görünür. Ee, tabak gibi, tepsi gibi bembeyaz dolunay. Ayın 14'ü diyoruz ya öyle görünür. Ondan sonra daha geç çıkmaya başlar. Yani günden güne geriye doğru gidiyor doğması efendim e, ve görünmesi geriye doğru gidiyor ve büyüyor. Ondan sonra daha geç çıkmaya başlar. yasıdan sonra çıkmaya başlar. Efendim Misafirlikten dönür, dönerken görmeye başlarsınız. Daha ince görürsünüz. Daha ince. Dolunaydan sonra incelmeye başlar tekrar. Azalmaya başlar. 3 haftalıkken gene yarım daire olur. Azala azala. Bütünken yarım olur. Ondan sonra sabah namazında artık görmeye başlarsınız. Sabah namazında camiye giderken havaya başınızı kaldırıp baktığınızda ah hilal. incecik hilal. O işte eski hilaldir o. O ayın artık bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Ay tükeniyor. Dolunay harcandı, harcandı, eridi, eridi, tükeniyor. Ona köhne hilal derlerdi köhne yani eski demek. Hilal demek ki iki tanedir. Bir, nev hilal nev yeni demek farsça nev hilal yani ayın başında güneşin doğduğu yerde görünür. Köhne hilal yani ayın sonuna doğru sabah namazı vaktinde doğu tarafında görünür. Yerleri farklıdır. Bunu erbabı bilir. Bilmeyen de işi karıştır. Ben hilali gördüm. Mübarek olsun biz de görüyoruz. Ya, o senin aradığım hilal değil. Sabahleyin görünen hilalin bir şeyi yok. O eski hilal soluna eriyor eriyor yavaş yavaş yok olacak. Onun kıymeti yok. Asıl o yok olduktan sonra doğuda değil de güneşin baktığı yerde yeniden hilali görürsen işte yeni ay o zaman yok. Millet bunu bilmiyor. Hacı Hacı hanımın birisi demiş ki Ya Rabbi herkes hilali gözetliyor. Ne olursun Rabbim bana da şu hilali göster falan demiş. Geceliğin teheccüde kalkmış falan. Dualar, göz gözyaşları falan. Ondan sonra perdeyi açmış bakmış gökte hilal. Oh elhamdülillah ben de hilali gördüm. Ya onun bir şey olmaz. Bu sabahlin gördüğün, tehcite gördüğün hilal bir şey değil. Güneş battıktan sonra güneşin battığı yerin civarında görünen yeni hilaldir. Bunları bilmiyor millet. Ramazan şu zamanda girdi, bu zamanda girdi. Ben hilali gördüm, ben görmedim vesaire. Kavga gürültü gidiyor. Yanlış yapıyorlar. Yalan yanlış iş yapıyorlar. Geliyor adamın başına bak ne kadar cahillikler oluyor ne kadar da günahlara giriliyor adam oruçlu ramazanın otuzunda adam oruçlu geliyor adamı başına dikiliyor diyor ki bugün bayram diyor bugün bayram diyor bayram günü oruç tutmak haram diyor boz orucu diyor ya bayram değil ramazanın otuzu efendim filanca memleketten ilan etmişler diyor ya o ilan yanlış takip edip duruyoruz biliyoruz mümkün değil ona zorla orucu boz, bozduruyor. Zorla oruç bozulunca, yani isteğiyle kendisi oruç boz, boz, bozdu mu? 60 gün ceza yiyor. Şehrin iki ay oruç tutacak. Bir de bozduğunu ödeyecek, 61 günü yiyor yani. Saçma sapan işler yapıyorlar. Onun için bilmeyen insanların bu işlere karışmaması lazım. Eskiden falan yazardı, hariçten gazel atmak yasaktır diye. Haricen gazal atmasın kimse herkes efendim şeyini bilsin. Bir tane daha okuyalım bakalım. Ondan sonra bırakırız herhalde. 10. Hadiyü's-Şerif İza koşiyel racülü cariye tem ve etihî fe in ha fe hurretun ve Velaha aleyhi Misra. Ve inta va athu fehiye Emetün ve laha aleyhi Misra. Bu da eski devirden hatıra bir hadis-i şerif. Eskiden kölelik vardı, hürlük vardı. Hür insanlar vardı, köle insanlar vardı. Erkek ise köleye abd abd derler. Köle, kul. Köle demek. Kul da zaten köle manası geliyor ara şeyde, Türkçe'de. Evet. Efendim, kadınsa cariye derlerdi. Veya emet derlerdi. Eme. Eme veya cariye kadın köle demek. Erkekse abd derlerdi. Şimdi bu hadis şerifte buyuruyor ki adam hanımının cariyesini şey yaparsa, efendim, münasebeti cinsiye zorlarsa, fe ha zorla yaparsa, hanımının kölesi, kendi kölesi olsa kendi malı, bir şey değil de hanımının kölesi Şimdi zorla, efendim, yatağına davet ederse, efendim, zorla muameleyi cinsiye yaparsa, fehiyye hürretin, o cariye hür olur. Cariye hür olur. Velehâ aleyhi veraha aleyhi misruhâ. Kadının sen benim cariyemi kölelikten kurtardın. Hür etsin diye kocasından bir cariye alacağı hakkı olur. Yani cariye alıp karısına hediye etmesi lazım. Çünkü eski cariye kölelikten kurtulur, hür olur. eğer zorla olursa, eğer gönül hoşluğuyla olmuşsa, ikisi anlaşarak şey yapmışsa, o zaman gene o köle kalır. Efendim, ama bu sefer kadına, o cariyeye, e, o cariyenin hakkını verme e, yani yeni bir cariye parası, yeni bir cariye hakkı Doğar kadının gene. Yani kendi kölesine böyle bir şey olmuş olduğu için yeni bir cariye al bana bakalım diye isteme hakkı var. Tabi o zaman cariye nedir? Kadının hizmetçisidir. İşini görüyor, yemeğini pişiriyor, aşını pişiriyor, efendim vesaire. Hür oldu mu? Yani hizmetçi yok olmuş oluyor. Onu isteme hakkı var. Yani la bir temsil arabasını aldı da gidip vurdu Hurda etti mi buna yeni araba almak zorunda. Gibi oluyor yani. Malını telef etmiş gibi oluyor. Onun için öyle gerekiyor. 11. hadis şerifi de okuyalım. İzâ gadib ve ahadüküm ve hüve kâimun fel ve izâ zehebe anhul gadabu ve illa fel yattacı Sizden biriniz sinirlendiği zaman, gazaplandığı zaman, kızdığı zaman ve hüve kâimun ayaktaysa fel otursun. Sinirlendi, gazaplandı. Ne yapacak? Otursun diyor Fe, Feizel zehebe anhul gadabu. Kızgınlığı oturduğu zaman geçiyorsa, geçmişse tamam, iyi. Çünkü ayaktayken belki tevri bazı şeyler yapabilirdi, oturdu, durumu değiştirdi. Biraz sakinledi tamam. Kızgınlığı geçerse geçer. Ve illa yine geçmedi kızgınlığı. Gene burnundan soruluyor. Gene bir şeyler yapacak. Tehlike var gene. O zaman diyor ki feryat Yaslansın biraz. Şöyle bir uzansın. Sen aslan biraz yat bakalım daha. Asabın henüz yerine oturmadı diye. O zaman da yaslanmayı yatmayı tavsiye ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu bir maddi tedbirdir. Hakikaten şey yaptığınız zaman Efendim sinirliyken durumunuzu değiştirdiğiniz zaman e, sinir geçer. Oturursunuz. Efendim olmazsa yaslanırsanız biraz sonra oh bir, bir, geçer yani. Daha sakin düşünmeye başlarsınız. Veya o gidip ateş alacak. O da çok siniri geçirici bir şeydir. Yani çok sinirlendi. Hemen ateş alacak. Bir keresinde benim de başıma geldi. Fakülde de ders anlatıyorum. Ankara İlahiyatta. 300-500 kişi böyle kademeli dershanede amfide ders anlatıyorum. Tabebe sever, dinler. Ben de severek anlatırım filan dersi. Çocuğun birisi böyle bir laubalilik yaptı. Ben de hiç alışkın değilim öyle laubaliliğe. Kontrolumu kaybetti. Sigorta attı. Asabım nasıl geldi? Yani elimden kazığa çıkabilir. Derse kestim hemen. Pencereyi açtım. Şöyle derin nefes aldım. Derin nefes aldım. Biraz biraz kızgınlık geçti. serinledim. Ondan sonra çocuklara döndüm. Dedim ki çocuk değil, kazık gibi. Şeyhleti kocaman şey. şey, şey tabii. Efendim. Bana bakın dedim. Ben sizin bildiğiniz hocalardan değilim. Bir. Şakam yoktur yani. Bildiğiniz hocalardan değilim. Bu bir. Öyle alay ettirmem. Bazı hocalarla alay ederler. Sınıfa gelir, bir alkış kapağı. Yaşa hocam, var ol. Ne bu, futbol gezisi şey mi yani? Futbol şey mi? Öyle şey yok. Çünkü o talebeliğini bilsin. Biz de ilmin haysiyetini korumak zorundayız. Yani talebe hocayla alay eder mi? ettirir ettirmemek lazım. Et, etmemesi gerekiyorsa. Bakın dedim, ben bildiğiniz hocalardan değilim. Bir. Yani böyle bir şey yaparsanız elimden bir kaza çıkar. Ben böyle yutamam yani böyle bir şeyi. Elimden bir kaza çıkar dedim. Bir. İkincisi, ben dedim size niye hocalık yapıyorum biliyor musunuz? Siz adamsınız diye yapıyor. Yani Müslümansınız diye yapıyorum. Yoksa ben kafire ilim öğretmem ki. Yani Müslüman olmayan bir insana beni Avrupa'dan çağırıyorlar, Amerika'dan çağırıyorlar. Gel burada hocalık yap. Sana çok kadar, Ben kafire ilim öğretmem mümine öğretirim. Neden? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki domuzların boyunlarına inci gerganlık takmayın. Ne demek istemiş? Yani layık olmayan ilmi vermeyin. Domuzun boynunda inci yakışır mı? Yakışmaz. İlmi na ehline vermeyin. İlme yazık olur. İlme zülbetmiş olursunuz. İlmi ehlinden esirgemeyin. O Onlara yazık olmuş olur bu seferde yani ehil olan insana, liyakatlı insana ilmi öğreteceksin ama ehil olmayana ilmi vermeyeceksin ehil olmayana ilmi verirsen ilmi istismar eder, kötü yolda kullanır, ilme yazık olur ehil olan insana ilmi öğretmezsen yazık bu alim olacaktı ihlaslıydı, onu öğretmemiş yetiştirmemiş olursun bu sefer ona yazık olur alim olacaktı, olamaz dedim ki ben ilmi siz müslümansınız diye öğretiyorum, vallahi de billahi de ben sizin böyle bu edepsizlik seviyesinde olduğunuzu kabul etsem hepinizin bir gün hocalık yapmam burada. istifa eder ayrılırım. Hediye size ilim öğreteceğim. Öğretmen dedim. Yani ben sizi adam yerine koyduğum için, adam olarak kabul ettiğim için size bu bilgileri öğretiyorum. Bak şuradan buradan geliyorlar. Asistanlar geliyorlar, oturuyorlar. Onlar da öğreniyorlar. Anlattığımız şeyler önemli. Onun için öğretiyorum. Bir daha böyle yapmayın dedim. filan Ama yani bu gazaplandı mı insan ya girecek derin nefes alacak ya oturacak ya yatacak ya adres alacak o gazap iyi değil tabi gazaplandı mı insanın elinden bir kaza çıkar hakikaten vurur, kırar efendim vesaire o da iyi değil, gazap iyi bir şey değil öfke, Türkçesi öfkedir öfke iyi bir şey değil, insanın nefsine hakim olması, öfkelenmemesi lazım e nasıl hakim olacağız, bunun freni ne işte bunun freni oturmak olmadı yatmak adres almak filan Arapların güzel frenleri var. Hoşuma gidiyor. Bakıyorsun birbirleriyle kavga edecek duruma geliyorlar. Bunlar şimdi kapışır diyorsun. Öyle. Salli alem nebi diyor. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getir diyor. O tabi Allah'ın salli alem seyyidine Muhammed demek zorunda kalıyor. Mesela filan derken hop bir yumuşaklık oluyor. Yani O da güzel bir tedbir. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife maal besmele. 3'er salavat şerite. <Gülüyor> İki elem Neşrah Reke Suresi Besmele'ye. 15 külhü Allah'u ahad resmen eylesin. Fatih Hayi Şerife, mal desme. Üç salavat işe girecek. فَلَمَنَّهُ لَا إله إِلَّا هَـٰهُ إِلَّا La ilahe illallahul melikul hafzul mühidin Muhammedun Resulullahi sadıkul vaadil emin sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in salatan ve selamen daimeyli mütelazimeyni ilâ yevziddin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fathan mubeena wi yaghfir laka allahuma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutim min ve alayka wa yutim min ni'matihi alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurka allah nasran azeeza قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْأَحْمَدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالسَّلَامُ عَلَى اَمَّا بَعْدُ فَيَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا Acizane nasere, yapmış olduğumuz cümle hayratu hasenatımızı, ibadatu taatımızı, zikr tesbihatımızı, khat ve hacegânımızı, kardeşlerimizin çeşitli niyetlerle okumuş oldukları üç adet khat Kur'an-ı Kerim'i ve beş adet 4444 tanelik salat-ı tefri ve bir kanserli hasta için okunmuş olan ee, salat-ı tefreciye, 500 yasın, 313 ayet-el kürsü, 5000 iyyâke nâbudu ve iyyâke nesle'în zikirlerini, salat selamlarını, kutfunla, keremine kabul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi, muratlarımıza, ermemize, rahmetine nail olmamıza, rızana vasıl olmamıza vesile eyle ya Rabbi! Bizleri sevdiğin, razı olduğun, rahmetine erdirdiğin kullarından eyle ya Rabbi hasıl olan ücuru mesulatı ya Rabbi, evvela ve hasreten, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hazretlerine hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, rızasına, iltifatına, ermeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in anine ve mübarek ashabına ve ezvacı tahiratı ı müminine ve evladı Resulullah'a ve ve Peygamber Efendimiz'in varisleri, ülema-i muhakkakine ve saadat ve meşah-i ümmetin manevi halizeleri evliyaullah-ı kiramın ruhlarına acizane, nacizane arz ve hibe, hibe ve hediye eyledik. Hepsine ayrı ayrı vasıl eyle ya şu bendeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han'a ve diğer fatihlere, şehitlere, gazilere, mücahidlere ashabu Hayratu hayrat -ı hasenata İskender Paşa'ya hediyetik ettik vasıl Amin. Şu bendemizde methum bulunan sahabe-i kiramın Ebu Eyyub-i Eczari Hazretleri başta olmak üzere cümlesinin ruhlarına ve Yuşa Aleyhisselam'ın Beykoz'da mer e makamı var. Cümle Peygamber ı izam ile beraber onun ruhu da ve cümle Evliyaullah'ın ruhlarına ve hasreten hocamız Muhammed Said-i Hazretleri'nin ve kitabını okuduğumuz Gümüşhane'yi Ahmet Ziyahattin Efendi hocamızın ruhlarına hediye edelim, vasıl eyleyelim. O Evliyaullah, o Enbiyaullah, o Sevgili yakın kullarının himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına, iltifatlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Bizi o sevgili kullarına haşreyle ya Rabbi. Dünyada ahirette bizi onlarla beraber eyle ya Rabbi. Ahirete geçmiş olan ya Rabbi, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdadu, ceddatu, akriba, taallukatımızın, ahbabu yaranımızın, dostlarımızın, ihvanımızın, kardeşlerimizin, Evlatlarımızın, zürriyetlerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediyeleri eyleyip eyle Ya Rabbi. Amin. Sair müminin müminat ve müslümin-i müslümaata, müslümaata da ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Cümlesinin kabirlerini pürnur eyle, Amin. ruhlarını mesrur eyle, makamlarını âlâ eyle, Amin. Ya Rabbi kabirlerini cennet bahçesi eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere de sevdiğin kul olmayı nasip eyle. Amin. Dünyada ve ahirette hayırlara nail eyle. İki canında aziz ve bahtiyar eyle. Yarabbi vücutlarımıza sıhhatü afiyetler ve afiyet üzere devamlı yaşamaklar nasip eyle. Hastalarımıza acilen tam şifalar ihsan eyle. Yarabbel alemin dertli kardeşlerimize devalar ver. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtar Yarabbi. Yarabbel alemin cümlemize helal, temiz, pak, Bol, hayırlı kazançlar İhsan'ı. Bu hayırlı kazançlarımızla hem kimseye muhtaç olmadan bizleri yaşat Ya Rabbi, Ay. hem de paralarımızın fazlalıklarıyla hayratı hasenat, sadaka-i cihatlar yapmayı nasip Ay. eyle. Ya Rabbel Alemin ailelerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi hep sevdiğin kullarıyla, eyle. Ay. Bizi cümleten cennetine dahil eyle Ya Rabbi. Bizi ayırma Ya Rabbi. Ay. Birimiz cennete giderken, ötekisi cenneme gitse mahzun oluruz Ya Rabbi! Evlatlarımızın zürriyetlerimizi imandan sonra ayaklarını kaydırıp küfre düşürme Ya Rabbi! Amin. Nifaka, günaha, harama bulaştırma Ya Rabbi! Amin. Yolunda daim zikrinde kaym Ya Rabbi! Amin. Ezanların okunduğu şu, diyarları kafirlerin eline geçirtme Ya Rabbi! E, i̇stilaya uğramış beldeleri kurtarmayı da bize nasip eyle Ya Rabbi! Şu gözlerimize Müslümanlığın ilerlediğini, yükseldiğini, galip geldiğini, dünyaya hakim olduğunu göster Ya Rabbi. Bize de o hususlarda hayırlı hizmetler yapmayı nasip et Ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı nasip et Ya Rabbi. Yaymakta bize güzel hizmetler nasip et Ya Rabbi. Nasıl Ahmed Yesevi hocamız Horasan'dan eller gönderip buralarda İslam'ın yayılmasına sebep olmuşsa, nasıl mürşitlerimiz, pirlerimiz, dervişlerini muhtelif yerlere gönderip Asya'yı, Afrika'yı, Avustralya'yı, Endonezya'yı, Avrupa'yı, dünyanın her yerini nasıl irşad etmişlerse Ya Rabbi, bizlere de öyle güzel hizmetler nasip eyleyiz. Emrimize rızana uygun hayırlı, verimli, sevaplı, ecirli geçirmeyi nasip et Amin. Bir gün gelip biz de şu fani dünyaya elveda diyeceğiz Ya Rabbi. Amin. Ölümümüz geldiği zaman, az ağrı, asan ölüm ve kamil bir iman ile ve hayır ve hasenat üzerindeyken, addestiyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken, cami yolundayken, hac yolundayken, ümre yolundayken, hayır yolundayken, cihat yolundayken ya Rabbi. Ve buyurun beraberce söyleyelim. <gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve re resuluhu dedi ya Rabbi şu can emanetimizi selametle teslim etmeyi nasip et Kabirimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımız zaman bizi bu kalabalığımızla şu halimizle böylece peygamber efendimizin Liva-ul hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşireyle ya Rabbi. Mahşer gününde bizi aş-ı gölgesinde gölgelendirdiğin kullardan eyle ya Rabbi. Defter, divan, açıp da bizi mahşer halkına mahşup etme Hesap sorma Ya Rabbi. Bir gayri hesab, duhulü evvelin ile firdevs-i bizleri dahil eyle Ya Rabbi. Rıdvan-ı ekberine vasıl eyle Ya Rabbi. Cemalini göster Ya Rabbi. Selâmına eldir Ya Rabbi. Habibine komşu eyle Ya Rabbi. Havz-ı Kevsel'den doya doya nuş etmemizi nasip eder Ya Ya Rabbi, her hatim indirildiği zaman, Kur'an-ı Kerim'in bereketi ile yapılan dualar makbuldür diye Peygamber Efendimiz müjdelemiz biz de üç hatmin duasını yapıyoruz şu anda. Şu dualarımızı makbul dualardan eyleyelim. Yüzümüzün karasına bakma ya Rabbi. Binahımızın çokluğuna bakma ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Hacetlerimizi reva eyle. İsteklerimizi ihsan eyle. Muratlarımızı, dileklerimizi bahşeyle ya Rabbi. Bir hürmeti katamatin Kur'anil azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi -hür hürmeti katme hacca-i şerif ve bi hürmeti esra-ı suret-i fatiha <gülüyor>